Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi Akşamlar Diliyorum Bugün Hz. Resul'ün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz sunumların 22.sini yapacağız inşallah Bugünkü alt başlığımız Medine-Mekke ilişkileri 1. bölümü Bu bölümde Bedir Savaşı oluşumu arkasındaki gerçekler üzerinde bir sunum yapacağız ve bugünkü sunum birincisi olacak. Gelecek hafta ikincisini sunacağız inşallah. Bedir Savaşı oluşumu arkasındaki gerçekler. Müslümanlar Medine'de devlet kurduklarının ilk dönemlerini Medine'nin yapılandırılması için geçirdiler. Yahudilerin, Putteres Arapların ve Müslümanların Hz. Muhammed'in liderliğinde oluşturduğu toplumsal yapının Arabistan'da barışı, esenliği, huzuru esas alan, insanlığın gelişiminde önemli roller üstlenen düşüncelerin, davranışların toplumda oturması gerekiyor. Bu nedenle hangi toplumda olursa olsun, cehaletin ortadan kaldırılması, insanların eğitilmesi gündemdeydi. Yaşam stili olarak Medine dışından gelenler, bedevi yaşam biçimiyle, Medine'ye ayak uyduramıyorlar. Bunun yanında Medine'ye bağlı Bedeviler eskisinden daha çok şehre gelip Hazreti Muhammed'i dinlemek istiyorlardı. Gelenlerin çoğu kutperestti. Ancak Hazreti Muhammed'e lider olarak biat etmiş, Mekke'ye karşı taraf olarak Medine'yi seçmişlerdi. Onlar da Medine'de oluşan toplumsal yapının özelliklerini öğrenmek istiyorlar. Aynı zamanda farklı bir din tebliğ etmesine rağmen Medine'nin merkezinde yaşayan Yahudilerin, Müslümanların, putres Arapların sahip çıkıp başlarına lider kıldıkları Muhammed'i yakından tanımak istiyorlar. Muhammed'in tebliğ ettiği dinin özelliklerini kavramak istiyorlardı. Medine'nin dışında yaşayan ama Medine'ye bağlı olan Bedevi toplumlar. Bir kısmı Mekkelilerin saldırıları nedeniyle yaşadıkları yerleri bırakıp Medine'ye geliyorlardı. Mekkeliler, Mekke'den Medine'ye hicret edenlere sahip çıkan putperestlere ders verme niyetindeydiler. Her ne kadar Medine'ye saldıramasalar da Medine dışında vahalarda yaşayanlara saldırıyorlardı. Mekkeli putperest gençlerin oluşturduğu küçük gruplar, iki de bir vahalara saldırılar düzenliyor, vahalarda yaşayan Medinelilere ya bizden olun ya da ölüm seçeğini göstererek ölün diyorlardı. Baskıyı yaşayanlar, baskının geleceğini hissedenler Medine'ye gelerek biz de Müslüman olduk diyorlar. Allah da onların durumunu açıklayarak inandık demeyin, İslam olduk deyin, kurallara uyun diyordu. İslam olmak Selime anlamıyla sadece Müslüman olmak anlamında değildi. İslam olmak aynı zamanda teslim anlamında kullanılıyordu. Bedeviler Mekke'ye karşı Medine'yi tercih ederek Mekkeli putres önderlere karşı Medine'nin yeni önderi Muhammed'i tercih ederek tarafını belirtmişlerdi. Allah onlara, Rasul'e Medine'de uygulanan kurallara teslim olmadığını söylüyordu. Onlar geldiği zaman biz de Müslüman olduk diye hayır inandık demeyin, İslam olduk deyin. Yani Resul'e teslim olun, Medine'de uygulanan kurallara teslim olun diye Allah onlara tembih etti. Medine'de Resul'ün uyguladığı kurallara uyarlarsa ve ileride kalplerine hidayet edilirse, yaptıkları güzel şeylerin asla zayi olmayacağını söylüyor. Allah Hucure Suresinin 14. ayetinde onların durumunu Bedeviler inandık dediler, de ki siz iman etmediniz ama İslam olduk deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve elçisine itaat ederseniz, Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir diyerek, hem kendilerine, hem Müslümanlara, hem de bütün topluma onların durumunu açıkladı. Böylece Allah bu ayetiyle bütün insanlara şunu söylüyordu. Kalbinize henüz iman yerleşmemiş olsa da eğer hiçbir art niyet beklemeden iyi niyetle Allah'ın ortaya koyduğu kurallara uyarsanız barışı, esenliği öne çıkarırsanız fitne ve fesatla uğraşmazsanız hidayet ettiğinizde önceden yaptığınız bütün iyi şeylerin Kurallara uymanızla yaptığınız amellerin boşa gitmeyerek hesabınıza, lehinize yazılacağını söylüyordu bu ayetiyle Allah. Bu önemli bir yaklaşımdı. Bugün Müslümanlar iman etmeyen kişi Allah'ın kurallarına uysa ne olacak bir anlamı yoktur diye inanıyorlar. Yani böylece kaba bir tabirle inanıyorlar. Müslümanların bu tür bilgilerini Allah ayetiyle yalanlıyor böyle şey olmaz diyor. Bir insan barışı, esenliği öne çıkarıyor. Allah'ın yarattıklarına saygı gösteriyor. Allah'ın kurallarından, barışı, esenliği öne çıkan kurallara uyuyor. İnsanlar arasında kardeşliği esas alıyor. Fakire, yetime, yoksula sahip çıkıyor. Zalime karşı mazlumların yanında oluyorsa bütün bu yaptıklarının Allah katında bir değeri var. Allah bütün bunları geçici olarak o kişinin lehine yazıyor. Kişinin kalbine hidayet düştüğünde de, geçici olarak yazılan bütün bu ameller, onun asıl amelleri haline dönüşüyor. Bu tür insanların nasıl öldüğünü asla bilemeyiz. Yani, biz onlara iman etmemiş gibi görebiliriz, ama onlar çok farklı tutumlarıyla, henüz kalplerinde onların iman edip etmediğini biz bilmiyoruz ama, onlara iman etmemiş gibi görebiliriz. Ama onlar ölürken veya ölmek üzereyken veya içlerinde nasıl bir şey yaşadıklarını da bilemeyiz. Kalplerini yarıp bakamayız. O nedenle haklarında kesin olumsuz yorumlar yerine hükümlerini Allah'a bırakmakta yarar var. Yani bir insan direkt ben İslam'a inanıyorum demese de çok iyi niyetlerle Müslümanların yanında oluyor Allah'ın barış, esenlik, huzur için ortaya koyduğu kurallara uyuyor. Yoksula, yetime, fakire sahip çıkıyor. Zalimlere karşı çıkıyor. Mazlumlara sahip çıkıyor. Bütün hayat kavgasını bu şekilde veriyor. Ama biz onu mümin bilmiyoruz. Allah bu tür insanlara karşı bu ayeti okurken bize de aynı zamanda bu ayeti okuyor. Bu tür insanlara karşı sizin olumsuz tavırlarınız olmasın. Onları bana bırakın diyor. Allah onların amellerini zayi etmez diyor. Mesela örnek verirsem, Filistin'de kendini İsrail tankının önüne atıp canını verenin durumunu göstererek, biz şunu diyemeyiz, keşke Müslüman olsaydı da şehit olsaydı. Hristiyanlığı boşuna ölüp gitti. Ama güzel davrandı, takdir ediyoruz. Keşke Müslüman olsaydı da cennete gitseydi diyemeyiz. Onun durumunu Allah'a bırakmamız gerekiyor durumu ile ilgili kesin bir hüküm vermememiz gerekiyor. Çünkü hidayetin kalbine yerleşip yerleşmediğinden haberimiz yok. Nitekim Allah ayetinde şöyle diyor. Hidayet, gönderilen ayetlerle insanların kalbinde adım adım artar. Yani her ayetiyle imanımız artar, hidayetimiz artar. Bu ayetin bilincine vardığımız zaman, insanların ayetleri algılaması, Algılama biçimlerine göre hidayetlerinin artması önemlidir. Mesela bu odada arkadaşlarımız sürekli Kur'an eğitimi veriyor. Örnek yiyelim. Basit. Diyelim ki işte kaç senedir ben tanıdığımdan beri aşağı koyuveriyorlar. 3-4 senedir görüyorum. Bu 3-4 sene içerisinde okunan her ayet, açıklanan her ayet, üzerinde durulan her ayet, eğer hem itikadi konuda, hem de İslami yaşama konusunda okuyan arkadaşların ve dinleyen arkadaşların kalbinde, aklında, inancında farklı bir bilgiyi oluşturmuşsa, farklı bir teşekkülü oluşturmuşsa, o oluşturma otomatikman hidayetlerinin arttığını göstermektedir. Daha doğru bir yöne gittiğini göstermektedir. Onun için orada insanların davranışları, tutumları ne olursa olsun değil. İnsanların davranışları, tutumları eğer Allah'ın ortaya koyduğu barışı, huzur, esenliği öne çıkaran, artı Allah'ın müminlere öğrettiği, fakirlere sahip çıkmak, yetimlere sahip çıkmak, yoksula sahip çıkmak, yolda kalmışa sahip çıkmak, haklıdan yana olmak, haksızlığa karşı çıkmak, zulme karşı çıkmak, mazlumdan yana olmak düşüncelerini, davranışlarını hayatında ortaya koyuyor ise, pratik amel olarak Allah'ın zararlı görmediği şeyleri işliyor ise, onun kalbine hidayetin nasıl teşekkül ettiği noktasında, biz bunu bilemeyiz. O, Allah'la kulu arasında bir hadise. O hadisede, Allah bize şunu öğretiyor. Bu tür insanlar, hakkında kesin hükümler vermeyin. Onları bana bırakın. Onlara da ne diyor? Siz bu tür amellere devam edin. Kalbinizde hidayet etmemiş olsanız bile, henüz iman yerleşmemiş olsa bile, siz umudunuzu kaybetmeyin, bu şekilde güzel amellere devam edin, diye Hucurat 14. ayetinde, Allah, Bedevilere verdiği bu açılımı, Bedeviler üzerine yürüttüğü bu ayeti, bütün toplumlara da aynı zamanda yürütmüş oluyor. Çünkü biz niye inanıyoruz? Her ayet, indiği tarihten itibaren, kıyamete kadar geçerlidir. Bu ayet sadece Bedevilere inmiş değildir. Bedevilerin durumunda olan, şartında olan, her şeye rağmen Müslümanlardan yana olmayı seçen, veya Müslümanların yanında olmayı seçen, veya mazlumların yanında olmayı seçen, her zaman insanlar olacaktır. Bu insanlar küfre karşı, zalimlere karşı, kötülüklere karşı iyi davranmayı öne çıkarıyorlarsa, kalplerinde de henüz iman pekişmemişse, bu amelleri yapmaya devam etsinler. Niye yapıyorsunuz demeye gerek yok. Onları dışlamaya gerek yok. Onların hükmünü Allah'a bırakmakta yararlar. Hidayet yolculuğundaki adımlarımız, ayetlerin kalbimize teşekkür ettirdiği gerçeklik üzerine yürür. Bunu unutmayın. Yani hidayet dediğimiz şey, Allah'ın ayetlerinin kalbimizde, oluşturduğu gerçeklikler üzerine Her ayet hidayetimizde bir adımdır. Biz her ayeti daha doğru anlama yolunda yaptığımız her çalışmada bu adımı atmış oluruz ve bu adımları kalbimizde yürütmüş oluruz ve hidayet yolculuğunda emin adımlarla yürümüş oluruz. Ölünceye kadar bu yolculuk devam edecektir. Hidayet kavramını eğer Kur'an çerçevesinde düşündüğümüz zaman, ayetler çerçevesinde düşündüğümüz zaman, şunu söylememiz mümkün değil. Ben hidayet edim, Allah'a inandım, yoluna girdim demek değil sadece. Esas bundan sonra başlıyor. Esas bundan sonra hidayetin o körümlü yollarında ilerlemek, hidayeti ayetlerle artırmak eylemi başlıyor. Allah da onun için gönderdiği ayetlerle müminlerinin hidayetini artırdım diyor. Her gönderilen ayet, müminlerin hidayetini artırır diyor. O gün gönderiliyordu. Bugün anlıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Bu ayeti bugüne tercüme edersek şöyle diyebiliriz. Her okuduğumuz ayeti anlama doğrultusunda, anlamını gerçeğe yaklaştırma doğrultusunda hidayetimiz artacaktır. Onun için hiçbir zaman ne kendimiz için ne başkası için kesin hüküm verme yerine de bulunmak, tedbirli olmak ve hükümleri Allah'a bırakmak daha temkinli bir yoldur. Mekkeliler küçük gruplarla Medine'nin dışında yaşayan insanlara saldırırken Mekke'nin merkezinde erkekleri Medine'ye hicret etmiş kadınlara, çocuklara baskı yapıyorlar, evlerine, mallarına el koyuyorlardı. Mekke'den Medine'ye gelen bu haberler, hizmet eden Mekkeli Müslümanların morallerini bozuyor. Onlar da Mekke'ye karşı savaş yapılması noktasında Rasul'e müracaatta bulunuyorlardı. Henüz savaşa izin verilmemişti. Nihayet Bakara Suresinin 216. ayetiyle Allah hükmünü bildirdi. Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı.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 Mekke'den hicret edenler mallarına el konduğunu duydukça savaşmak isteseler de savaşa karşı soğuk davrananlar vardı. Muhammed'in liderliğini barışı, esenliği, huzuru öne çıkardığı için kabul etmişlerdi. Her ne kadar Muhammed'i Araplara karşı lider olarak kabul ederken başlarına savaşın gelebileceğini düşünseler de kendileri savaş çıkaran olmak istemiyorlardı. Bidinlerin o sosyal yapısına baktığımız zaman, psikolojik yapısına baktığımız zaman, kendileri savaş çıkarmak istemiyorlardı, çoğunluk olarak, bazıları. Bazıları da hemen savaş istiyordu. Onun için Allah, Bakara 216. ayetini göndermeden önce, savaş mantığını koyan ayetler göndermeye başladı. Bakara suresinin 190'dan itibaren, 193. ayetinde Allah savaş mantığını ortaya koyuyordu. Size karşı savaş açanlara, siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırıları sevmez. Onları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne adam öldürmekten daha kötü. Mescidi haramda onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Eğer onlar size karşı savaş açarlarsa siz de onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar vazgeçerlerse siz de vazgeçin. Allah gafurdur ve rahimdir. Fitne tamamen yok edilinceye ve din yani düzen yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaşır. Şayet vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık ve saldırı yok. Ayetlerden çıkan anlamı baktığımızda bazı konular öne çıkıyor. Şimdi ayetleri şöyle özetlersek başlıklar halinde. Savaşmayanlara karşı savaşmayın. Birinci kural. Yani size bir savaş açan yoksa siz de savaşmayın, siz savaş açıcı olmayın. Barışı isteyenlere karşı barış içinde olun. Yani bazıları diyor ki biz sizinle savaşmak istemiyoruz. Biz barış içinde yaşıyoruz. Ama bunlar kafirler. Böyle diyenlere karşı siz asla savaş açıcı konumunda olmayın. Savaşmak zorunda kalırsanız aşırıya gitmeyin. Yani savaşı da dengede tutun. Belli bir yere geldiği zaman, savaş kırıldığı zaman, karşı taraf zayıf düştüğü zaman hemen aşırıya gidip tamam bunlar işte zayıfladı, köklerini kazıyalım, ne varsa bitirelim anlamında hareket etmeyin, aşırıya gitmeyin. Adaletli olun. Sürekli gözlerinin içine bakın veya sürekli laflarına bakın. Belki karşı taraf ne diyecek? Yenilgiyi hissettiği zaman barış talep edecek. O zaman siz barışı kabul edeceksiniz. Bunlar şimdi yenileceğini anladı. Onun için barış istiyorlar. Olmaz. Biz barış kabul etmiyoruz. Sonuna kadar götüreceğiz bu işi. Deme hakkımız yok. Savaşmak zorunda kalırsanız aşırıya gitmeyin. Savaşmak için fitne çıkarmayın. Yani ortalıkta Barış var, siz bir bahane üretip, bir fitne çıkarıp, savaşmak için bazı olaylar çıkaralım. Bundan dolayı da insanlar galyana gelsin, karşı taraf galyana gelsin, arada bir savaş ortamı da olsun, öyle demeyin. Hani günümüzün deyimiyle, sınır tacizleri var. Hani devletler, aralarındaki sınırlarda askerler bulundurur. Bazen savaş çıkarmak isteyenler ne yapar? Sınır tacizi yapmaya başlar, karşı tarafa iki de bir. Yok eğitim anında bomba attım, yok efendim işte yanlışla gitti, yok işte yanlışla kurşunlar sekti, yok efendim arada sınır ticareti vardı veya gelen geçen vardı üzerlerine bomba yağdırdı ama bunlar yanlışlık oldu gibi fitne çıkarmayın. Bunları bilerek yapmayın. Nitekim bazıları bunları bilerek yapıyor. Savaş çıksın da biz hazırlandık nasıl olsa bir şöyle canlarını okuyalım mantığında. Savaş anında savaştan vazgeçerlerse siz de hemen vazgeçin. Hemen. Yani siz savaşı devam ettirmeyin. Bunların kökünün sonuna kadar kazıyacağız gibi bir anlayışa girmeyin. Yeryüzünde barış hakim oluncaya kadar, yani Allah'ın İslamı, İslam bir İslam Barışı, esenlik, huzur. İnsanlar arasında barışı, esenliği, huzuru hakim kılıncaya kadar siz zalimlere karşı savaşın. İnsanların barışını, esenliğini, huzurunu bozanlara karşı Savaşın onları uzaklaştır. Savaşı sadece zalimlere karşı yapın. Sakın, mazlumlara karşı savaş yapmayın. Sakın, savaş sadece zalimlere karşı yapılır. İster kafir olsun, ister Müslüman olsun, ne olur sorusunu fark etmiyor. Savaş zalime karşı yapılır. Sizinle savaşmayan zayıf düşmüş, düşürülmüşlere karşı asla savaşmayın. Ayetlerde ortaya çıkan bu hükümlere baktığımızda, Bunlar özetler bu ayetlerden ortaya çıkan. Bu hükümlere baktığımızda Müslümanlar insanlara inançlarından dolayı savaş açmaz. Açamaz. Ayetin özünden çıkan bu. Müslümanların savaş açmasının nedeni temelde iki tane. iki öz var. Birincisi üzerlerine savaş açılırsa savaşacaklardır. Kendiliklerinden asla savaş açmayacaklardır. İkincisi mazlumları korumak için Zalimlere karşı savaşacaklardır. Mazlumların dininin Müslüman olup olmaması önemli değildir. Yani ister mazlumlar Müslüman olur, ister Müslüman olmaz. Fark etmiyor. Mazlumlara karşı değil, zalimlere karşı savaş açılır. Mazlumların hakkını korumak için savaş açılır. Mazlumlar onlara bizi kurtarın dediği zaman, onlar koştura koştura onları kurtarmak için savaşırlar. Başka? Başka türlü savaş yok. Mekkeliler savaş çıkarmak için her türlü çılgınlığı yapıyorlar ancak bir ordu düzenleyip Medine'ye saldırıya geçmiyorlardı. Biraz önce söylediğim sınır tacizlerini yapıyorlardı. Yani Medine şehrinin etrafında Medine'ye bağlı vahalarda yaşayan halka Mekkeli genç gruplar müfrezeler oluşturup ikide bir o vahalara saldırıyorlardı. Aslında bu Medine sınırlarına bir tacizdi. Ama bir ordu yoktu orta yerde. Bir ordu yoktu. Nitekim daha ileride göreceğiz. Hudeybiye anlaşmasından sonra bu tür tacizleri yine Mekkeliler yaptığı zaman Medine'nin reisleri şöyle dedi. Bizim bunlarla bir ilgimiz yok. Biz çıkarmadık. Biz bu barışı bozmadık diyorlardı. Belki doğrudur. Belki yanlıştır. Ayrı bir konu. Sınır tacizi her zaman bir devletin kararıyla da olmayabilir veya bir yönetimin kararıyla olmayabilir. Oradaki sınırdaki yaşayan insanların duygularıyla da olabilir. Onlar bir ordu düzenleyip Medine'ye saldırıya geçmiyorlar. Sadece vahalara baskı düzenliyorlar, Müslümanların Mekke'deki evlerine, mallarına el koyuyorlar. Aslında onlar da Medine'ye karşı açılacak büyük bir savaşın başlarına neler getirebileceğinin bilincindeydiler. Mekkeliler. Öyle Medine'ye karşı kolayca savaş açabileceklerini düşünmüyorlar. Her ne kadar Medine'ye karşı açılacak savaşta hedef Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlar olsa da Medine'de yaşayan halkın çoğunluğu Yahudi ve putperest Araplardı. Yahudiler ve putperest Araplar Mekke'lilerin Medine'ye saldırılarına tahammül göstermeyebilirlerdi. Nitekim Peygamberimiz'i de zaten onlar başlarına lider seçerek böyle bir savaşa hazır olduğunu göstermişler. Yani Mekke'den hicret etmiş veya Mekke'den sürülmüş bugünkü tabirle Müslümanları ve onların lideri Hazreti Muhammed'i Medine başlarını lider kabul ederken zaten Mekkelilerin böyle bir savaş ihtimaline karşılık onlar da savaşırız diyeceklerdi. Ve diyorlardı. Her ne kadar Medineliler hatta bazı Müslümanlar savaş yanlısı olmasa da üzerlerine karşı açılan savaş nedeniyle mallarının, mülklerinin ganimet olarak alınmasına rıza göstermezlerdi. Düşünebiliyor musunuz? Mekkeliler Medine'ye saldırdı ve galip geldi. Ne olacak? Kadınlarına çocuklarını alıp götürecekler, mallarına mülklerine el koyacaklar, ganimet alacaklar, esir alacaklar. Buna ne Yahudiler rıza gösterirdi ne de putperest Araplar rıza gösteriyor. Zaten Müslümanlar asla rıza göstermez. Diğer taraftan Mekkelilerin Medine'ye hicret eden Müslümanları hedef alarak Medine'ye saldırısı diğer Arap kentlerini de rahatsız edebilirdi. Çünkü Medine'lilerle dostluklarını devam ettiren, aralarında barış anlaşması olan, hatta Medine'ye karşı bir savaş açılacak olursa, birlikte karşı koyacaklarını önceden taahhüt eden şehirler var. Yani ne zamandan? Hicretten önce de kabileler arasında, şehirler arasında böyle akitleşmeler var. Bütün bunları hesap eden Mekkeliler, kolayca Medine'ye savaş açamayacaklarını biliyorlardı. Hz. Osman'ın soyundan olan Ebu Sufyan, Hz. Osman'dan sonra Darun Netrede etken olmaya başladı. Ona göre mevcut durumlarıyla Medine'ye saldıramazlardı. Savaş araçları yönünden güçlenmeleri gerekiyordu. Ciddi bir savaş hazırlığı yapmaları gerekiyordu. Ebu Sufyan'ın liderliğinde büyük bir kervan oluşturdular bu hazırlık için. Amaçları Şam'a gidip ticari ürünlerinin yanında savaş araç geleceği olan kılıç, kalkan, mızrak, ok, yay almaktı. Niyetleri çok güçlü bir orduyla Medine'ye saldırıp Medine'yi cezalandırmaktı. Böylece Medine'ye destek veren site devletlerine de gözdağı vereceklerdi. Planları doğrusunda harekete geçtiler. Müslümanların Medine'ye hicretinden yaklaşık iki yıl geçmişti. 624 yılının haram aylarında kervanı yola çıkardılar. Tarihe dikkat etmen. 624 yılının haram aylarında kervanı yola çıkardılar. Onlara göre nasılsa haram aylarda kervanlarına saldıran olmazdı. Ebu Süfyan kurnazlığıyla haram aylarda Şam'a gider gelirim, haram aylardan sonra Medine'ye savaş açarız diyordu. Düşüncesinin altyapısında bunlar vardı. Medine'nin lideri Hz. Muhammed, yöneticilik bilinciyle çevresinde oluşan olayları takip ediyor. Özellikle Hz. Ömer'in şehirler, toplumlar arasında gerçekleştirdiği, önceki dönem ilişkileri sayesinde ciddi bilgiler topluyordu. Medine'yi yöneten Hz. Muhammed'in, etrafındaki kişilerin, Mekkeli olsun, Medine'li olsun, nasıl etrafındaki kişiler istişare ettiği, Şura Meclisi halinde olduğu, sürekli danıştığı kişiler, üst düzey kişiler, ister Mekkeli olsun, ister Medine'li olsun, Araplar arasında kazandıkları saygınlıkla unvanlıydılar, saygınlıkla Araplar arasında değerleri vardı ve bu çok işe yarıyor. Çünkü onların bir selamı, onların herhangi bir bilgi alışverişinde ortaya koyacakları icraatları lehlerine dönüşüyordu. Dürüstlük, güven, verdikleri sözlere riayet, dostluklar, dinleri farklı olsa da insanlar arasında olumlu yankılar uyandırıyor. Yani öyle basit kurallar çerçevesinde bir hareket değildi. Bir toplum oluşturuyorsunuz, bir devlet oluşturuyorsunuz ama inanan ve inanmayanlar arasında ne oluşturuyorsunuz? Dürüstlük, güven, verdikleri sözlere riayet, dostluklar oluşturuyorsunuz ve bu sizin varlığınıza ve geleceğinize gelebilecek tehlikelere karşı bu güven unsurları, bu dürüstlük unsurları, sözlere riayet unsurları ve dostluklar işe yarıyor. Size bilgiler getiriyorlardı bunlar. Medine'yi yöneten Müslümanlar haklarında oluşan şeyleri anında haber alırken oluşabilecek şeyleri de tahmin yeteneklerine sahip. Çünkü bunlar Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ebu Bekir zaten Darunetve'de yönetici, üst düzeyde bir yönetici o karakterlere sahip. Aynı zamanda Esad bin Zürare, Sa'd bin Muaz gibi elsin ve Hazretin liderleri zaten devlet yönetici insanlardı. Hepsi peygamberin yanında onun danışmanları, onun istiyare meclisi olarak müthiş bir olayı gerçekleştiriyorlardı. Ne bu olay? Arabistan'ı avucunun içinde tutuyorlardı. Bilgileri toparlıyorlar, olayları değerlendiriyorlar ve oluşabilecek şeyleri öngörüyorlardı. Önceki bölümlerde belirttiğim gibi, Darun Netve'de Müslüman olmadan yöneticilik yapan Hazreti Ubekir, Hazreti Osman, Hazreti Ömer boş insanlar değil. Diğer taraftan Medine'nin önderleri olan Esed bin Zirare, Saad bin Muaz da boş insan. Bunlar yönetici karakterli insanlar olarak toplumların önüne çıkmış, Etkin, saygın, adil insanlar. ilişkilerini toplumlarla sürdürüyorlar, etraflarından sürekli bilgiler toplarken kendileri de haber toplayacak insanları görevlendirerek haberlerin teyitlerini sağlıyorlar. Aynı zamanda Yahudilerin liderleri de çıkarlarını korumak söz konusu olduğunda aleyhlerine oluşabilecek hiçbir bilgiyi kaçırmıyorlar. Günümüzde birçok Müslümanın zannettiği gibi Resul Medine'de Mescid-i Nebeviye'ye oturmuş, Sadece gelene gidene din tebliğ eden değildi. İnsanlara din tebliğ ederken, onları irşad ederken, aynı zamanda toplumun geleceğinin tehlikeye düşmemesi için gerekli çalışmaları yapıyor, toplanması gereken bilgileri topluyor, alınması gereken önlemleri alıyor, her zaman bilginin en önemli silah olduğu gerçeğini yerine getiriyor. Sanıldığı gibi Allah'a güven ve tevekkül içinde nasıl olsa Allah bizi korur deyip rahatça oturmuyor. Elbette Allah'a güven, tevekkül, inananların göstermesi gereken hususlardı. Ancak yaşamın kuralları geçerliydi. Nasıl insanın yaşaması için yiyeceklerini, içeceklerini bizzat temin etmesi gerekiyorsa, toplumsal yaşamın sürmesi için de insanın aklını, mantığını, fikrini, emeğini, bilgisini ortaya koyması gerekiyordu. Nasıl bir insan, nasılsa Allah rızkımı vermiş beni doyuracaktır deyip yan gelip yatmıyor, yattığı zaman ne su, ne yiyecekler ağzına gelip kendilerini sunmuyorsa, toplumsal yaşam gerçeğinde de hiç kimse barışı insanların yaşamına bedavaya elleriyle sunmuyordu. Tevekkül, insanların, toplumların üzerine düşenleri yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakmalıydı. Kur'an'ın anlattığı öz içinde. Tevekkül nedir dediğimiz zaman, Önce insanlar, yaratılışın temel kurallar çerçevesinde üzerlerine düşeni yapmaları gerekir. Yaptıktan sonra Ya Rabbi ben görevimi bitiririm. Artık sana tevekkül ediyorum. Bundan sonrası sana ait demesiydi. Değilse hiçbir şey yapmadan nasıl olsa Allah bizi korur. Biz Allah'a güveniriz. Ona tevekkül içindeyiz demek değildi. Allah'a güven, Allah'ın yaşam için koyduğu kurallara uyduktan sonra Allah'a teslim etti. Ne yazık ki çoğu zaman Müslümanlar bu özleri anlamaktan uzak duruyorlar. Akıl yürütmeden, mantığını çalıştırmadan, iradesini kullanmadan, emeğini ortaya koymadan, sırf Allah'a inandıkları, güvendikleri için kendilerine barışın, esenliğin, huzurun geleceğini zannediyorlar. Halbuki Allah onlara barışın, esenliğin, huzurun nasıl geleceğini ayetlerinde yeterince açıklıyor. Açıklamalarda Barışın, esenliğin, huzurun, insan emeğinin meyvesi olarak ortaya çıktığı öğretiliyor. Yaşamın bütün kurallarında insanlar gönderilen ayetlerle eğitiliyordu. Şurası muhakkak ki barış için, esenlik için, huzur için elini taşının altına koymayanların barışta, esenlikte, huzurda hakları yoktu. Zalimler onların elinden barışı, esenliği, huzuru her zaman alabilirler. İster Müslüman olsun, ister Müslüman olmasın, her insan barışı, esenliği, huzuru hak etmek için elini taşın altına koymakla mükellehti. Medine'de yaşayan halk, Yahudiler, Puttler ve Müslümanlar, Resulün liderliğinde bunu çok iyi başarmıştı. Onların sünneti, Müslümanlar için temel bir örnek olarak tarihin sayfalarını süslüyor. Onların tarihini kutsallaştırmaların dışında yani Resul'ün tarihi bizim için kutsaldır deyip o kutsallık atmosferi dışında gerçekleriyle öğrenip ders çıkarmak adına incelediğimizde bize çok şeyler vereceğini aksalde bizleri sadece köleliğe sürükleyeceğini bilmemiz Yani biz o Resul'ün tarihini kutsallaştırıp da o gözle okursak gerçeklerini bir türlü göremezsek sadece köleleşiriz. Onların barış için, esenlik için, huzur için, İslam için Bunların toplamı İslam'dır. İslam için nasıl ellerini taşın altına koyduklarını görüp anlamıyor isek ve o döneme sadece kutsallık veriyor isek o zaman kölelikten kurtulamayız. Nitekim Müslümanlar geçmiş tarihlerinde gerçekleriyle öğreneceği her şeye kutsallıklar izafe ederek algıladıkları için yıkılıp gittiler. Bugün Müslümanların dünya tarihinden yıkılıp giderek silinmesinin tek nedeni Allah Resulü'nün ve arkadaşlarının hayatlarını kutsallaştırıp onlardan gereken dersi çıkarmamalarındandır. Dikkatinizi çekiyorum. O dönemi kutsallaştırdılar ve gerçeklerini bir türlü algılayamadılar. O dönemde inen ayetleri de kutsallaştırdıkları için anlayamadılar. Çünkü o ayetler o döneme indi. O insanlar onları yaşadı. Yaşayan insanları kutsallaştırdık. Kutsallaşan insanlar üzerine ayetleri okuduk. Dolayısıyla ayetlerin gerçeğini göremedik. Böylece yıkılıp gittik Müslümanlar olarak. Dünya tarihinden silinip gittik. Bugün işte durum ortada. Neyi oynuyor? Köleliği oynuyoruz. Neden? Çünkü ayetleri anlamaktan uzak. Çünkü ayetleri kutsal saydığımız bir tarih üzerine okuduk. O kutsal saydığımız tarihin gerçeklerini öğrenemedik. Halbuki o kutsal saydığımız tarih hem Resul'ün hayatı hem arkadaşların hayatı alın telleriyle yaşanmış bir hayat. Hayatın gerçekleriyle yaşanmış bir hayattı. Aklın, düşüncenin, emeğin, terin, korkunun, sevginin ve inançların hayat içinde hamur edildiği, yaşandığı bir hayattı. Aynı yoldan geçmedikten sonra, aynı şekilde geçmedikten sonra o huzuru, barışı, esenliği yani toplamında İslam'ı elde etmemiz zor olacaktır. Kölelik devam edecektir. Ve o tarihi bu noktasıyla alınarsak, bugünkü kölelikte kutsallaşır, bugünkü kölelikte kalır hale gelir ve insanların aklına, fikrine, yaşamına perçinlenir ve böylece kurtuluş başka, başka, başka zamanlara kalır. Hiç kimse Müslümanların yıkılışını düşmanların başarısı olarak görmesin. Hiç kimse. Bunu yaptığı gün gerçek yıkılışı başlamıştır. İnancında, eyleminde, yaşamında. Hiçbir düşman Sağlam bir toplumu yıkamaz, hiçbir toplum kendi içinden yıkılmadıkça başkaları tarafından yıkılmaz. Ebu Sufyan'ın kurnazlığı ile haram aylarda savaş hazırlığı yapmak çıkara endesli bir yaşamın sonucuydu. Haram aylar Araplar arasında önemli değerlere sahipti. Birbirleriyle savaşları ünlü olsa da Arapların yılın bazı aylarında barışı sağlamaları önemliydi. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep ayları Arapların haram aylarıydı. Araplarda haram aylar Muharrem ayı ile başlar, Zilhicce ayı ile sona ererdi. Müslümanların kültüründe ise daha sonradan Recep, Şaban, Ramazan ayları önemli hale geldi. Ramazan ayının ardından gelen Haç ayı da Müslümanların önem verdiği ay. Mekkeliler kendi haram aylarında başlattıkları kervan hareketini Müslümanların oruçlu bulunacakları Ramazan ayında Medine'den geçirmeyi planlayarak kurnazlık üstüne kurnazlık katlar Çünkü o günkü yolculuklar şimdiki gibi hemen aynı günlük bile bir günlük değildi. Develerle yürüyerek atlarla yürüyerek gidiliyordu. Çölde konaklaya konaklaya, konaklaya gidiliyordu. Günde kaç kilometre yürünebilir ki? Mekke ile Medine arası zaten 450 kilometre. Düşünün Mekke'den çıkacak bir kervan ta Şam'a gidecek. Kaç günde gelir? Aylar sürüyor. Onun için onlar kendi haram aylarıyla yolculuğa başladılar. Dönerken, Şam'dan Mekke'ye dönerken Müslümanların oruçlu bulunacağı Ramazan ayına dek getirdi Ebu Sükran. Geçerken kendini Arapların haram aylarında korudu. Dönerken de Müslümanların değer verdiği ayda dönerek kendini korumayı öne çıkardı. Planını böyle yaptı ve yolculuğu bu noktada ayarladı. Çok kurnaz bir adam. Çünkü ona göre... Muhammed oruçlu olduğu kusalayda savaşmazdı. Hazreti Muhammed olayları yakinen takip eden olarak Ebu Sufyan'ın kervanını Şam'dan hareket ettiğinden itibaren takip ediyordu. Kervan su ihtiyaçlarını da gidermek için Mekke yakınlarında bulunan Bedir kuyularında konaklayacaktı. Hazreti Muhammed'in amacı savaşmak değil. Kervana el koyup savaş araç gereçlerini ele geçirmek, aynı zamanda Mekkelilerin Hicret eden Müslümanların mallarına el koymalarına karşılık servandaki mallarına el koyarak elini kuvvetlenirecek. Yani siz Müslümanların mallarına el koydunuz, ben de buna koydum, karşılıklı verişelim manası doğacak. Savaşma niyeti olmayan Hz. Muhammed büyük bir ordu yerine 305 kişilik bir topluluk oluşturdu, bir müfreze. Ebu Sufyan da boş adamlardan değildi ki, o da bir devlet yöneticisi. Çok siyasi daha olan, kurnazlı olan bir insandı. Nitekim Müslüman olduktan sonra da çok işe yaradı onun bu zehası. O da kervanını korumak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Medine'den gelebilecek bir tehlike karşılığında sürekli Medine'yi izletiyordu. Hz. Muhammed'in kervanını basmak için müfreze hazırladığını duyunca Bedir kuyularından uzağa doğru kervanını hareket ettirdi batıya doğru. Aynı zamanda acilen Mekke'ye haber göndererek Yetişin ey Mekkeliler. Muhammed kervandaki mallarınıza el koymak için yola çıktı, diyordu. Bunu duyan Mekkeliler, apar topar 900 kişilik bir ordu düzenleyerek Bedir kuyularına doğru harekete geçtiler. Onlar için Muhammed'e ders vermek için bu konu bulunmadık bir fırsat olacaktı. Çünkü bir bahaneleri vardı artık. Böylece kervanı basmak isteyen Müslümanların 305 kişilik küçük ile kervanlarını kurtarmak için yola çıkan Mekkelilerin 900 kişilik ordusu Bedir kuyularının bulunduğu yerde karşı karşıya geldiler. Tarih 13 Mart 624. Miladi olarak. Hicri olarak 17 Ramazan 2. Yani oruç ayı. Allah olayı Enfal Suresinin 7-8 ayetlerinde şöyle anlatıyor. Hatırlayın ki Allah size iki taifeden birinin sizin olduğunu vaat ediyordu. Siz de kuvvetsiz olanın, sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Bunlar günahkarlar istemese de hakkı gerçekleştirmek ve batılı ortadan kaldırmak içindir, diyor Allah ayetlerinde. Evet. Allah'ın da dediği gibi, Müslümanlar kervanı istiyorlardı, o küçük bir gruptu Allah ise Müslümanların eliyle kafirlere bir ders vermek istiyor. Hayatın bokuz olmadığı gerçeğinde Müslümanlar kime niyet, kime kısmet ölçüsünde kafirlerle karşı karşıya geldiler. Yani Mekkelilerle karşı karşıya geldiler. İşin aslında Müslümanlar Mekkelilerin evlerine, mallarına, mülklerine el koymasının karşılığında sürekli onlara karşı savaş isteyip duruyorlardı temelde. Ama Medine'den çıkarken böyle bir amaçla çıkmamışlardı. Şaşkındılar, tedirgindiler. Allah'a dua etmeye başladılar. Resul'e gelip de ondan da dua etmesini istediler. Bir taraftan kendileri, bir taraftan Resul, Allah'a yardım taleplerini iletmeye başladı. Allah, Müslümanların dualarına karşılık, Müslümanlara yardımını göndermeyi vaat etmişti. Bu durumu son Enfer Suresinin 9, 10, 11 ayetlerinde Allah, Şöyle hatırlatıyorum Müslümanlara. Hatırlayın ki siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da ben peş peşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim diyerek duanızı kabul buyurdu. Allah bunu sadece müjde olsun ve onunla kalbiniz yatışsın diye yapmıştı. Zaten yardım yalnız Allah katındandır, Allah tarafındandır. Çünkü Allah mutlak galiptir. Yani hüküm ve hikmet sahibidir. O zaman katından bir güven olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldırıyor. Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve savaşta sebat ettirmek için üzerinize gökten bir su indiriyordu. Şimdi ayetlerin çizdiği atmosfer. Şöyle dikkatli bir incelenirse tarihi gerçeklik içinde. Savaş başlamadan önce Allah'ın yardım vaadini içeren ayetler geliyor. Resul tarafından Müslümanlara okunuyor. Müslümanların kalplerindeki korkular, endişeler yerle bir oluyor. Onlar etraflarında melekleri görmüyorlar. Ama görünmeyen melekler ordusunun kendilerini korumak için gönderildiklerine inanıyorlar. Çünkü Allah onlara hiçbir zaman yalan söylemezdi. Çöl havası savaş öncesi birdenbire değişmişti. Güneş çekilmiş, ortalığı yağmur bulutları kaplamış, gökyüzünden insanı serinleten, dinginleştiren yağmur çiselenmeye başlamıştı sekinet. Yani bütün düşüncelerin, endişelerin, korkuların yenildiği, kalbin yatıştığı, insana bilinmedik bir şekilde güvenin geldiği bir durum olmuştu. Artık ölüm Müslümanları korkutmuyor. Artık Müslümanların endişesi, korkuları kalmamıştı. Sanki bütün dünyevi algılar bir kenara konmuş, bedeni hafif bir uyku hali salmıştı. Dün gerideydi, Medine geride kalmıştı, akıllarda, duygularda, hayallerde Medine yoktu. Yarına dair hiçbir hayal kalmamıştı. Endişeler silinip gitmişti. Yaşayacakları bugün vardı. Karşılarında düşman vardı. Yağmur havasının pusluğu, yağmur damlaların kristal yapılanması, gözlerin baktığı yerde farklı oyunlar oynuyordu. Bir tarafta Allah'a güvenen, inanan Müslümanlar vardı. Diğer tarafta Müslümanları küçümseyen, hafife alan Mekkeliler vardı. Tarafların Psikolojik duygularına göre seyrettikleri ordunun sayısal görüntüleri değişiyordu. Müslümanlar Allah'a inandıkça güçleniyor, güçlendikçe karşıdaki düşmanı yenebilecekleri kadar az görüyorlardı. Mekkeliler Müslümanları küçümsüyor, küçümsedikçe Müslümanların 305 kişilik ordusunu daha az görüyorlardı. Böylece savaşmaya ağızları tavana vuruyor. Günümüzün Bilim dallarında anlatılan halüsinasyon gerçekleşiyor. Duyguların yönettiği gözler yanlış algılamalara neden oluyor. Yağmurlu, puslu havanın oynadığı oyunla taraflar birbirlerini net göremiyorlar. Nitekim Allah Enfal suresinin 44. ayetlerinde şöyle diyor. Hatırla ki Allah uykunda sana onlara az gösterdi. Allah o durumu bir uyku hali olarak gösterir. Yani gerçekleri gerçek değil çünkü uyku hali gerçek değil. Uykulu bir hal gibi. Öyle tarif ediyor. Yani o anda tam gerçek göremiyorsunuz. Allah uykunda sana onları az gösterdi. Eğer onları sana çok gösterseydi elbette çekinecek ve bu iş hakkında münakaşaya girecektiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Şüphesiz o kalplerin özünü bilir. Allah olacak bir işi yerine getirmek için karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinize az gösteriyor sizi de onların gözlerinde azaltıyor. Bütün işler Allah'a döner. Diyor Allah. Yani hem Müslümanlara diyor ki size karşıdaki düşmanı az gösterdik hem de onların gözünde sizi onlara az gösterdik ki ne yapsın iş sonucu olay. Müslümanlar Allah'ın nimetiyle sanki uykuda gibiler. Gerçeklik tablosu uykulluk tablosuna dönüşmüştü. Bu durum sadece Müslümanlar için geçerli değildi. Aynı şey Mekkeliler için de geçerliydi. Böylece her iki taraf Düşmanlarını gözlerinde büyütmüyor, korkulardan, endişelerden sıyılarak savaşma arzlarını kanıtlıyorlardı. Gördükleri tablo karşısında Müslümanlar yenebilecekleri kafirler ordusuyla karşılaştıklarını düşünüyorlar. Mekkeli putperestler çok çabuk derslerini verebilecekleri bir orduyla karşılaştıklarına seviniyorlardı. Ellerine geçen bu fırsatla Muhammed'in işini bitirme hayalleri kafalarına süslemeye başladı bu hayallerle coşmaya başladılar. Müslümanlarla Mekkeli putperestlerin ilk ciddi savaşı başladı. Savaş çok kısa sürdü. birebir karşılıklı dövüşlerde savaş kanlıklarıyla övünen Mekkeli önderlerin çoğu öldürüldü. İki ordu karşı karşıya gelince Mekkeliler dayanamadılar. Zaten önderlerinin çoğunun ölmesi morallerini iyice bozmuştu. Moral bozukluğuyla Müslümanlara saldıran Mekkeliler Müslümanların azimli, dirençli, cesur savaşkanlıklarıyla baş edemediler, karşına duramadılar ve tutunamadılar. Mekke ordusu dağılıp kaçarken geride ölülerini bıraktılar. Ölenlerin içinde Mekke'nin reisi olan ve Müslümanlar tarafından daha sonra Ebu Cehil diye lakap taktıkları Hişam bin Melik, Ebu Sufyan'ın kayınpederi de vardı. Mekkeliler toplam 70 kayıp verdiler. 70 Mekkeli putpereste esir aldılar. Müslümanların kaybı ise sadece 14'tü. Müslümanlardan Mekkelilere esir düşen yoktu. 900 kişilik Mekke ordusunun 760 kişisi neye uğradıklarını şaşırarak Mekke'ye doğru çil yavrusu gibi kaçtılar. Bedir kuyularındaki savaş Müslümanların galibiyeti Mekkelilerin yenilgisiyle bitmişti. Evet arkadaşlar böylece Bedir savaşına bir giriş yaptık ve Bedir savaşını kısaca anlattık. Bedir Savaşı ile ilgili gelen ayetlerden söz ettik. Bugünkü dersi burada bitiriyorum. Önümüzdeki hafta Bedir Savaşı'nın arkasından meydana gelen olaylar ve Medir Savaşı ile ilgili yorumlar ortaya koyacağız. O konuda bir çalışma yapacağız inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.